Onuncu Rica Bir zaman esaretten geldikten sonra, İstanbul'da bir iki sene yine gaflet galebe etti. Siyaset havası, nazarımı nefsimden kaldırıp âfaka dağıtmış iken, bir gün İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul etrafındaki âfaka baktım. Birden, bakıyorum, benim hususi dünyam vepat ediyor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 Ölmüş olanları ayakta gezer suretinde gösterdikleri gibi, aynen ben de o vakit gördüğüm insanları ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalime dedim ki, madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor, ileride katıyan bu kabristana girecekleri girmiş gibi gör, onlar da cenazelerdir, geziyorlar. Birden Kur'an Hakimin nuru ile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 sen İstanbul'a mı gideceksin, yoksa burada mı kalacaksın? Elbette zerre miktar aklın varsa, İstanbul'a ferah ve sürurla gitmesini kabul edecektin. Çünkü bin birden dokuz yüz doksan dokuz ahbabın İstanbul'dadırlar. Burada bir iki tane kalmış, onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek, hazin bir firak, elin bir iftirak değil. Hem de geldin, memnun olmadın mı?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 çünkü, bu dünyayı hadsiz enva-ı lütuf ve ihsanı ile böyle tezyin edip, mükrimane ve şefikane rububiyetini gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz cüz'i şeyleri dahi muhafaza eden bir sani kerim ve rahim, masnûatı içinde en mükemmel ve en cami, en ehemmiyetli ve en çok sevdiği masnu olan insanı, elbette ve bilbedâhe, sureten göründüğü gibi böyle merhametsiz,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 bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti. O vakit ihtiyarlığa girdiğimden ve medeniyetin ezvakından çekildiğimden ve hayat-ı içtimaiyeden sıyrıldığımdan pek çok memnun oldum. Allah'a şükrettim. İşte ey benim gibi ihtiyarlık içine giren ve ihtiyarlığın ihtariyle vefatı çok tahattür eden zatlar, Kur'an'ın verdiği dersi iman iman nuriyle ihtiyarlığı ve vefatı ve hastalığı hoş görmeliyiz. Belki bir cihette sevmeliyiz. Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetli bir nimet bizde vardır. ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nahoş bir şey varsa o da günahtır, sefahettir, bid'atlardır, dalalettir. 11. Rica Esaretten geldikten sonra, İstanbul'da Çamlıca tepesinde bir köşkte, merhum birader zadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım hayatı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mes'udane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darül Hikmet'te mesleki ilmiyeme münasip en ali bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazla idi. Mevkicice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum hem her şeyim mükemmeldi. Merhum birader Zadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evladı maneviyen beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mes'ud bilirken aynaya baktım, saçımda sakalımda beyaz kılları gördüm. Birden esarette, kosturmadaki camideki intibah ruhi yine başladı. Onun eseri olarak, Kalben merbut olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayatı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim: Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım?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 O vakit her şeyden evvel, eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip, bir teselli, bir rica aramaya başladım. mâd te o vakte kadar, ulumu ü felsefeyi, -ü İslamiye ile beraber havsalama doldurup, o ulûm felsefeyi, pek yanlış olarak madeni i tekemmül ve medar tenevvür zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu. Birden Cenabı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an Hakîm'deki hikmet-i imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefî meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Ez cümle, funûnu hikmetten gelen zulûmat-ı ruhiye ruhumu kainata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım, o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakîm'den gelen ve la ilahe illa cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı. Rahatla nefes aldım. Fakat nefs ve şeytan, ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse istinat ederek, akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye, hamd kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış, onlara iktifa edip,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 Ulûm-u felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki, bu kainattaki esbabın ile bu mevcudata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan istemeli. En cüz'i, en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir? O vakit, nur-u Kur'an ile sırrı tevhid, şu gelecek surette inkişaf etti. Kalbim o mütefelsif nefsime dedi.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 ve madem ilminde her şeyin miktarı taayyün ediyor, ve madem bil müşahede, her vakit hiçten, nihayetsiz suhuletle, nihayetsiz san'atlı masnular vücuda geliyor, ve madem o kadiri i alîmin bir kibrit çakar gibi, emri kün feyekûn ile hangi şey olursa olsun, icat edebildiğini, hadsiz kuvvetli deliller ile, çok risalelerde beyan ettiğimiz, ve hususan yirminci mektup ve yirmi üçüncü lem'anın ahirinde ispat edildiği gibi, hadsiz bir kudreti var, elbette bil müşahede görülen harikulade suhulet ve kolaylık, o ihata ilmiyeden ve azameti kudretten geliyor. Mesela, nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap Birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de o Kadir ezeliğinin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar-ı muayyen ile tayin ediyor. O Kadir mutlak emri kun fe ile o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya sürülen ecza gibi gayet kolay ve suhuletle, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini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 ve kemal san'atını bütün ile bilmekle olabilir. Çünkü esbab-ı ile esbab-ı maddiye, bilbedaha ve umum ehli aklın ittifakıyla hiçten icat edemez. Öyleyse, herhalde onlar icat etse, elbette toplayacak. Madem toplayacak, hangi zihayat olursa olsun, ekser anâsır ve envaından numuneler içinde vardır.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 ve o vücudun cihazatını mizan mahsusla toplayamazlar. Haşiye Yani Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar, bir sineği halk edemezler. Toplasalar da, o vücudun miktarı muayyenesinde durduramazlar. Durdursalar da, daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerratı, muntazaman çalıştıramazlar. Öyle ise bilbedah-ı bu eşyaya sahip çıkamazlar. Demek sahibi hakikileri başkadır. Evet, öyle bir sahibi hakikileri var ki, ma'hal kukum وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا kenefsin وَاحِدَ Ayetinin sırrıyla, bütün zeminin yüzündeki zihayatı, bir sineğin ihyası kadar kolay yapar. Bir baharı, bir tek çiçek kolaylığında icat eder. Çünkü toplama muhtaç değil. Emri kün künne malik olduğundan ve her baharda hattsiz mevcudatı bahariye'nin maddi unsuriyesinden başka hatsiz sıfat ve ahval ve eşkellerini hiçten icad ettiğinden ve ilminde her şeyin planı, modeli, fihristesi ve programı tayin ettiğinden ve bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden kibrit şakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icad eder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 bir şahı etmek gibi eserlere mazhar olur, öyle de her şey o kudret-i intisabiyle intisabıyla yüz bin defa esbab tabiiyenin tabiyyenin fevkinde mu'cizat-ı sanata mazhar olabilir. Elhasıl her şeyin nihayet derecede hem sanatlı hem suhuletli vücudu gösteriyor ki, muhit bir ilim sahibi olan bir kadir-i eseridir. Yoksa yüz bin muhal içinde değil vücuda gelmek,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 ve ne kadar hakikatli ve hiçbir cihete sarsılmaz ve zedelenmez ve tegayür etmez kutsî bir rüknü imanı anlayınız ki nasıl bütün manevi zulümatı dağıtır ve manevi yaraları tedavi eder bu uzun macerayı ihtiyarlığımın rica kapıları içinde derci adeta ihtiyarımla olmadı İstemiyordum, belki usandıracak diye çekiniyordum fakat bana yazdırıldı diyebilirim her neyse, sadede dönüyorum. Saç ve sakalımdaki beyaz kılların ve bir vefadarın sadakatsizliği neticesinde o şaşalı ve zahiren tatlı ve süslü İstanbul'un hayat-ı dünyeviyesinin ezvakından bana bir nefret geldi. Nefs meftun olduğu ezvakın yerinde manevi ezvak aradı. Bu ehli gafletin nazarında soğuk ve ağır ve nahoş görünen ihtiyarlıkta bir teselli, bir nur istedi. Felillahil hamd Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür olsun. Bütün o hakikatsız, tatsız, akibetsiz ezvâk-ı dünyeviye yerine hakiki, daimi ve tatlı ezvâk-ı imaniyeyi, la ilahe illahu da ve nuru tevhidde bulduğum gibi, ehli gafletin nazarında soğuk ve sakil görünen ihtiyarlığı o nuru tevhid ile çok hafif ve hararetli ve nurlu gördüm. Ey ihtiyar ve ihtiyareler, Madem sizlerde de iman var ve madem imanı ışıklandıran ve imtishaf ettiren namaz ve niyaz var, ihtiyarlığınıza ebedi bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedi bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakiki soğuk ve sakil ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık ise ehli dalaletin ihtiyarlıklarıdır. Belki de onların gençlikleridir. Onlar ağlamalı onlar va esefa va hasreta demeli. Sizler ey muhterem imanlı ihtiyarlar, elhamdülillahi ala külli hal deyip mesrurane şükretmelisiniz.